أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وانسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم muhterem Müslümanlar Allah'a kulluğun Allah'a karşı yaptığımız kulluğun fihristi, hulasası, enmuseci olan namazın miftahı içte bir hazırlık ve dışta da abdest almaktır. Abdest almak, ruhu zindeleştirmek Ruhu kendi gücüyle serfirat kılmak, melekiyet yönünü geliştirmek, Rabbimizden gelecek lütufları intizar etme havasına girmek demektir. Soğuk suyu vücudumuza vurduğumuz zaman bir elektriklenmekle nasıl vücudumuzda bir zindelik hissedersek, nasıl mafsallarımıza dokundurmakla bu suyu vücudumuzda bir dinçlik hissedersek, Nasıl bunun fiziği ve tabii bir izahı vardır? Öyle de gençleşmiş, dinçleşmiş ve zindeleşmiş ruh, Rabbinden gelecek şeylere makez olabilme huyetini kazanmış demektir. Bu mana ve bu keyfiyette olan temizlenmedir ki, ümmeti Muhammed aleyhisselatu ve selamın ahirette. Sair ümmem arasında hususi bir isimle çağrılmasına vesile olacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ümmeti yud'avne yevmel kıyameti hurren muhaccalin buyuruyor. Kıyamet gününde benim ümmetim hurren muhaccalin diye söylenir. Hurren muhaccalin diye onlardan bahis yapılır. Nedir hurru muhaccal? Alınları parıl parıldır, pırıl pırıldır, etrafa nur saçmakta hakikat gamzetmektedir. Abdest uzuvlarından çıkan nur onların ümmeti Muhammed olduğuna delalet eder. Abdest uzuvları da parıl parıl ve pırıl pırıldır. Bir taraftan tertemiz, dufturu pırıl pırıl, öbür tarafta ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olduğunu gösterecek mahiyette nur saçmaktadır, parıl parıldır. اُمَّتِ يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْخِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ اَثَارِ الْوُطُوهِ فَمَنِ اِسْتَطَاءَ يُصِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْ يَفْعَلَوْ كَمَا قَالْ Abdest eserinden ötürü uzuvları pırıl pırıldır. Her kim abdest uzuvlarını daha fazlasıyla yıkamak, uzuvlarının parlaklığını artırmak isterse yapsın bunu buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sahih bir hadisi şerifte. Bu meseleyi tafsilen bize değişik şekilde sahabi naklediyor. Bakıulgarkada gittik. Resul Akram sallallahu aleyhi ve sallamla bugün dahi tarihçilerin tespit ve ifadesiyle on bin sahabi sinesinde yatıran medine mezarlığı Bakıulgarkada gittik. Resul Akram sallallahu aleyhi ve sellem son günlerini yaşarken. Hem Bakül Garkat'tekilerine veda etmiş, hem de Uhud şehadatına gidip veda etmişti. Bunun da dünlü hayri bir manası vardı. Ahirette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendine has yüksek vahiye ve makamla belki kıyamete ve mahşere kadar kimse kendisiyle görüşemeyeceği için doğrudan doğruya kabirdekilerine veda etmiş. Cismaniyeti itibariyle bir kere daha onların karşılarına çıkmış. Bir daha o büyük ruhlara selam çeki vermişti. Bakî garkada girdiğimizde selamun aleyküm derâ kavmin müminîn. Ve innâ inşallâhu an qarîbinillâhi kul. Ey bu mezarlık ahalisi size selam olsun. İnşallah yakında ben de buraya geleceğim diyor. O gün bugün mezara gittiğimiz zaman bunu söylemek ümmetine sünnet olmuştur. Ve bir müşahede oldu muhtemelen. Nazarları derinleşti, bakışları buğutlaştı ve dudaklarından şu sözler döküldü. وَدِتْتُ اَنَّا kadra اَيْنَا اِخْوَانَنَا Ah ne kadar arzu ederdim kardeşlerimi görmeyi. اَوَلَسْنَا اِخْوَانَكَ ya رَسُولَ Kardeşlerin, biz kardeşlerin değil miyiz ya En Entüm ashabi, siz benim arkadaşlarımsınız. Siz benim sadık yarım ve yaranımsınız. Ve lem min ba'du. Benim kardeşlerim henüz gelmediler. Onlar sonra gelecekler. Şerefli bir cemaat, şerefli bir ümmet, şerefli bir millet. Atarif ya Resulullah in men lem yati min gelmemiş kimseleri tanıyabilecek misin nasıl tanıyacaksın Allah Resulü şöyle buyurdu Arae ta lau enna raculan khaylun ghurun muhajjalatun ve bayna khaylun buhmun duhmun Hal ta'rifu hada khaylahu Bir adam düşünün ''Öyle bir adam ki alınları fırıl fırıl atları var, ayakları ben bembeyaz atları var, siyah ve dor atlar içinde kendi atlarını tanır mı tanımaz mı bu?'' ''Tanır'' dediler, Allah Resulü buyurdu. ''Feya'tûna gurrel muhaccelin'' ''Benim ümmetimde gurri muhaccel olarak gelecekler, Allah'ın huzuruna gelirken karşıdan bakacağım, alınlarında secdenin emaresi nur gamzeder göreceğim.'' Abdest uzuvları nurla etrafa nur saçıyor, müşahede edeceğim. At sahibi atını tanıdığı gibi ümmetimi tanıyacağım. Ve فَرَاتُهُمْ عَلٰى حَوْضِ Ben havzımın başında onların feratıyım. Ben o kardeşlerimden evvel gidiyorum. Gidiyorum, paratın manası budur, onlara yer hazırlayayım. Kevserimi hazırlayayım, maşrafalarımı hazırlayayım. Bir misafir misafir eder gibi onları güzel karşıla. İstikbal ede, hüsnü istikbalde bulunayım. Ve ana faratuhum ala buyuruyor. Havzımın başında ümmetimin faratiyim. Secde ede can yanında belirmişlerin faratiyim. Abdülselam ala, ala mahkemeyi kübrada madene uliyada mahşerde herkesin nefsi dediği yerde Abdest suzuların saçtığı nurlarla kendilerini tanıyacağım ümmetimin faratiyim. Nicelerini havzımın başından kovdukları zaman yüzü nur gamzeden abdest sularından samalara doğru amudi nuraniler yükselen ümmetimin imdadına koşacak şefaat edeceğim. ve ana ala haudı faratuhum. Havzımın başında onların faratiyim. Hadis değişik rivayetlerle nasıl rivayet edilirse edilsin, bize anlatılan şey şudur, Fahri Kainat Efendimiz'den asırlarca beride uzak kalmış bulunmuş olmasına rağmen, abdest ve namaz hatırasıyla, abdest ve namaz müzekkiratıyla, Allah ve Resulullah'ı hatırlayarak, içinde bir aydınlık hasıl eden, iç berraklığına ulaşan, bir cemaate Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, baki garkat asabına selam çakarken, asırları aşıyor, bir temenna çekiyor, bir selam veriyor, ne kadar arzu ederdim kardeşlerimi görmeyi buyuruyor. Büyük bir keyfiyet var idi ki, ahirete irtihal edeceği zaman, mezarın altındaki ashabını Allah ona gösterdiği gibi, bir televizyon ekranında adeta, Gelecek ümmeti Muhammed'i de gösterdi. O Bekri Garkat'te son teftişini yapıyordu. Gelmiş, geçmiş, ölmüş, ölmüş ümmetler güruhuna karışmış ümmetinin teftişini yaptığı gibi, gelecek ümmetinin ruhlarını da teftiş ediyordu. Bu cismaniyeti itibariyle, bedeni keyfiyetiyle son bir kere daha, kaide azamın, kumandanı muhteşemin, Ümmetine, Sada Liza'ya gel deme manasındaydı. Bakî garkatte son görmüştü. Eshab-ı kabre, kabre ehline selam verilir gibi selam vermişti. Akranda gördüğü ümmetin simasını görünce de pırıl pırıl simalara, kendi nurundan muktebil simalara, kendi nuruna aşık ve hayran olmanın ifadesi manasında ne kadar arzu ederdim sonradan gelecek kardeşlerimi görseydim, buyurur. Muhterem Müslümanlar, bu Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin iştiyakıdır. Bizdeki iştiyak, abdest huzurlarına onun fermanına uyarak, ahiretten nurlanacak şekilde burada yıkamak, alnımızı secdenin gamzesiyle süslemek, ona ümmet olma şiarıyla, Şairiyle alametiyle huzurunda haşk ve neşt olmak. Onun görme arzusuna buradan icabet etmek. Bizi görmek mi ediyorsun ya Resulallah? İşte sana kavuşma ihtiyacı içindeyiz. İşte ibadeti taatımıza sana kurbiyet için çirpiniyoruz. İşte senin hadisi şerifli ifadesi gibi mekarisi abdesti tas tamam alıyor. Sıcakta camide terlemeye rağmen namaz kılıyoruz. İşte sana kavuşmak için oruç tutuyoruz. Günler uzun, havalar sıcaktır. Orucunun yiyen vardır. Bunların içinde biz işimizi sıkmış, senin bıraktığın müzekirata sadakat içinde yaşıyoruz. Böyle diyebilirsek ne mutlu bize. O ümmetine bağlılığın ifadesini 14 asır ötesine selam çakmak suretiyle. Sen 14 dört asrın verasına ubudiyetteki inceliğin, ibadet-i her şeyi tas tamam yapma ciddiliği içinde, ciddiliğin içinde, ona karşı kulluğunu ve bendeliğini ifade etmek suretiyle Selamun Aleyküm'e ve Aleykümüsselam demiş olacaksın. Selamun Aleyküm diyen Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'a ve Aleykümüsselam demiş olacaksın. Sevgin varsa, Kavuşma arzu ve istiyakı varsa içinde ona kavuşma yolunda olacaktın. Zira niceleri var ki mahşere çıkacak ama onu göremeyecekler. Niceleri var ki hesap görecek ama onu göremeyecekler. Mizan görecek onu göremeyecekler. Hesap için Allah'ı görecek ama şefaat için Resulullah'ı göremeyecekler. Bütün bu göremeyen körler ve mahrumlar içinde... Kör ve mahrum olmamanın yolu mescitten geçer. Kör ve mahrum olmamanın yolu oruç manasını aç durmadan geçer. Kör ve mahrum olmamanın yolu malından bir parça ayırıp hak yolunda zekat vermeden geçer. Kör ve mahrum olmamanın yolu meşakkate ve masrafa katlanıp, mehalik iktiham edip, hacca kadar gidip, ubudiyeti kübraya mazhar olmak, Kabe'yi tavaf etmek, Resul-i Ekrem Vesselam'ın huzuruna gitmek, selam verip bahtı peymanını yenilemek yolundan geçer. Allahu Teala ve teccad Hazretleri 14 asrın tozunun, toprağının gözünü kör ettiği ümmeti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın gözünü lahu taaleminin mütebessim müvechesini açsın. Bizleri şu gaflet âleminde mağaranın içindeki esrarlı oyunları oynamadan halas eylesin. Nazarımızı ebedileştirsin, ulviyleştirsin. Lahu taalamının sürmesiyle sürmelendirsin. Gerçek aleme ikameti kıymetine uygun bizleri muttali kılsın. Ela inna ahsana'l kelami ve ablagha'n nizami. il melikil azizil alim.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 الحمد لله الحمد لله حمدًا كاملين كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المتبى تعظيمًا لنبيه وتكريمًا لفقامة شان صفيم فقال الله عز وجل من قائل مخبراً وآمراً إن الله وملائكته يصلون على النبي Yâ el-hah الذin sallu alayhi ve sallimu, taslimu ala seyime ala zeytin. Allah'ım salli ala sallidina muhammedin, ala aile Kama sallit ala sallidina'l-izahim, ala aile sallidina'l-izahim. Rabbana inik hameizun müzü. Ve barik ala sallidina muhammedin, ala aile Kama ala ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم أن صديك أبيبتك من طارق عمر العثمان وعن رب الله وعنه وعن الستة الباكة العشرة المبشرة وعن السحابة والتابعين الأخيارين والأبرار وسلم تسين كثيرا يوم الحشر والقرار وحشرنا معهم بالكثير من قلوم عباد الله اللهم قل اتقوا الله وأطيعوه Yaratarak size Rab olduğunu gösteren Allah'a kulluk yaparak kulluğunuzu ifade edin. Allah'a karşı çok saygılı olun. Azameti kadar ona karşı saygılı olun. Küçüklüğünüz kadar saygılı olun. İhtiyacınız kadar saygılı olun. İnhiraflarınız kadar saygılı olun, istikamet versin. Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. اِنَّ اللّٰهِ اَمْرُ بِالْعَدِّ ve وَاِنْتَٓا اِذِ Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Dürüst yaşamakla, İslam'ı doğru tatbik etmekle, iç dış bütünlüğüyle, her türlü müzmerattan tecerrütle, sadece ve sadece onun rızatına aynı olmaya çalışmakla, onu dile getirmekle, en geniş manasıyla ihsanla, sizi yaratan rabbinize onu görüyor gibi kulluk yapmakla, siz gaflet içinde bulunsanız dahi, onu görmüyor gibi davransanız dahi, sizi mahcup edecek görüşünün bir gün size ifade edilişiyle karşı karşıya kalacağına, kalacağınıza inanıyorsunuz ya. Ve yine en geniş manasıyla, yakınlığınıza bir şey vermekle, yüksek ve âli olan İslamiyet'in, Ufkunuzda şehbal açması istikametinde servetinizi sarf etmekle sizi emrediyor. Ve yanhâni'el fuhşâi vel münkeri vel bagy. Yâyuzukum le'allekum <gülüyor> Ahlaksızın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp baş kaldırmanın her çeşidinden, anarşinin her çeşidinden, Rabbe isyanın her çeşidinden Dinin emirlerini tanımayıp, taşkınlık, serkeşlik yapmanın her çeşidinden, İslam'ın çirkin gördüğü bütün çirkinliklerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor, hayırahlık yapıyor. Ta tezekkür edesiniz. Kendinize gelesiniz. Bir sürü yanlış yol içinde tek doğru yol olan sırat-ı müstakimi bulasınız. Emnü eman içinde sahili i selamete çıka, cennete dahil olasınız. Ekimissalâh. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما تدعون فسبح الله العظيم اللهم ذكر الله اكبر